zihniyet devriminin en gelişkin alanı olan felsefe Spinoza ve Descartes'le adeta peygamberlerini bulmuştur. Rönesansa doğan üçüncü bir gelişme insan merkezli yaşam biçimidir. İnsan her şeyle tanrının olmalıdır anlayışı köleci zihniyetin değişik bir formudur. Tanrı kral kültüründen tek tanrılı dinlere sızmış mitolojik düşünce formu olarak bireyi yaşamdan adeta silmiştir. Bu kölenin her şeyiyle efendisinin aracı olmasından kalmadır. Bireyin efendi ve tanrı kimliğinde bu denli yitirilişi kendine ait bir yaşamının olmaması anlamına da gelmektedir. Tanrı ona ait değil o tanrıya aittir. Tercüme edersek insanlığın devletleşmiş din hiyerarşisine aşırı bağımlılığıdır. Dinin egemen sınıf lehine bu yönlü gizli bir köleliği her dinde mevcuttur. Rönesans'ın insana saygıyı canlandırması, toplumun, bireyin yaşamını daha anlamlı kılmanın varoluş tarzı olduğu biçimindeki tanıma da uygundur. Toplumsal varoluş, bireysel yanı yok ettiğinde orada kölelik yerleşmiş demektir. Sovyet sosyalizminde gerçekleşenle, Sümer rahip devlet sosyalizminde gerçekleşenler özde aynıdır. Birey ne adına olursa olsun eritildiğinde onun adına kölecilik denir. Klan ve ilk çağ çok tanrılı, totemli dinlerinde esas olan bir nevi toplumun yansımış figürü olan bu kavramlar bireye güç veriyordu. Orta çağın dinsel anlayışı, bireyi silmesi açısından asıl toplumsallıktan ciddi bir sapmayı temsil eder. Hümanizm, bireysellik ve reformasyon, insanı yaşamın merkezine çekmekle toplumsal varoluş tarzındaki sapmaya ciddi bir karşı koyuşu gerçekleştirmiştir. Rönesans bu yönüyle tarihte en temel zihniyet aşamalarından biridir. İnsan yaratıcılığı doğallığı için gerekli olan en önemli adımdır. Ekolojik toplumun dayanabileceği bir yola zemine giriştir. Fakat daha sonraki kapitalizmin zihniyetinin hakimiyetini geliştirmesi, bireysellikten bireyciliğe geçişi, tüm kazanımları geri aldığı gibi tarihte en büyük ekolojik sapmanın da yolunu ardına kadar açmıştır. Ekolojik felaketin kaynağı, Rönesans zihniyeti değil, onun kapitalizmle saptırılması, özünden boşaltılması ve tersinden toplumsal varoluş halinden kopartılmasıdır. Mitolojik ve dinsel dogmatizmin, Tanrı toplumu biçimindeki toplumsal varoluş gerçekliğinde yaptığı sapmayı, kapitalizm toplumsallığı bireycilik lehine silerek tersinden gerçekleştirmektedir. Günümüzün en temel sorunlarından ekolojik sapmayı değerlendirirken konuya daha derinlikle yaklaşacağız. Yaklaşık 300 yıllık birikime sahip olan Rönesans dönemi, Batı uygarlığının esas itibariyle düşünme tarzını ortaya çıkarmıştır. Doğa ve toplumdan koparılmış, insan zihnini yeniden daha derinlikli bir felsefi ve bilimsel yola bağlayarak yeni uygarlık için gereken yolu ardına kadar açmıştır. Bu gelişmeyle bağlantılı olarak ele alınması gereken bir yöntem sorunu var. Özellikle Marksist tarih anlayışının aşırı materyalist yorumunda yapılan bu büyük yanlış toplumsal formların düz çizgisel anlatımıdır. Sanki kapitalizmin gelişmesi bir sistem olarak kurulması zorunlulukmuş gibi bir anlayışın belki de hiçbir kapitalist ideologun kapitalizme yapamadığı hizmeti hem de antikapitalizm adına yapmış olmasıdır. Çelişkili gelebilir ama geriye baktığımızda daha iyi anlamaktayız ki... ...kapitalizmin hiçbir ideologu, Marksist kökenli kaba materyalistler kadar sisteme hizmet etmemiştir. Rönesansı tarihin en büyük zihniyet devrimlerinden biri olarak değerlendirmeyle birlikte... ...daha da önemli olan sorun hangi toplumsal sistemle bağlantılı olduğudur. Klasik tarih anlayışları... Rönesansı kapitalist toplum sisteminin zihniyet hazırlığı olarak değerlendirirler. Marksist tarih anlayışı da sistemin doğuşunu adeta ilahi emir saymaktadır. Bu görüşlerin tümü bizzat kapitalizme bağımlı yaşamın bir sonucudur. Sermaye birikimi tarihin her döneminde az veya çok vardır. Sümerlerden beri özellikle ticaretin gelişmesiyle servet ve sermaye birikimini sıkça görmekteyiz. Ekonomik zenginler türemiştir. Yahudiler bu konuda tarihi bir üne sahiptir. Buna rağmen hakim sistem haline gelememişlerdir. Hem üst devlet topluluğu hem alt komünal topluluklar birikimi tehlikeli sayıp kuşkuyla bakmışlardır. Büyük kötülüklerde ebelik yapabileceğini hep göz önüne getirmişlerdir. Bunda en önemli etkende toplumsal ahlakı yırtmasından duyulan korkudur. Savaşçı iktidar gücü bile ne kadar toplum üzerinde hükümranlık sürdürse de toplum ahlakını yırtmayı göze alamaz. Hiyerarşinin kurumlaşması olarak dayandığı toplumsal olguyu koruyarak var olması esastır. Fiziksel olarak yok etse bile bunu ahlaki ile birlikte yapar. Bir toplumu temel ahlaki geleneğinden soyutlamak, onu çıplak, savunmasız her tehlikeye açık bırakmaktır. Kapitalist sermayenin sistem haline gelmesi, ahlakı dolayısıyla toplumu çözmeyle yakından bağlantılıdır. İradesi dışında bu böyledir. Toplumsallığı çözmeden kapitalden sistem oluşamaz. Sistem olmaya doğru gittiğinde çok yıkıcı olur. Marx ve Engels komünist manifestoda bu süreci çarpıcı bir üslupla dile getirirler. Biraz da şaşkındırlar. Kapitalizme devrimci rol atfederken bile yıkıcılığını, insafsızlığını, bir an önce aşılması gerektiğini ısrarla belirtirler. Kapitalizm herhangi bir toplum sistemi değildir. Bir nevi toplumun kanserli sistemidir. Genelde sınıflı toplum olarak uygarlığı, özelde kapitalist uygarlığı bir toplumsal hastalık olarak incelemek, bu temelde yaklaşmak büyük önem taşır. Kanser doğuştan gelen bir hastalık değildir vücudun yıpranması ve bağışıklık kabiliyetini kaybetmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Toplumsal olguda da yaşanan buna benzerdir. Uygarlık sistemlerinde yorulan toplum, sermayenin sızmasıyla tüm dokularında yani kurumlarında kanser hastalığına tutulur. Türüne bağlı olarak az veya çok öldürücü etkiye maruz kalır. Sadece 20. yüzyıl savaşlarını çözmek bu gerçeği birçok yönüyle aydınlatır. Aşırı rekabet, kar, azami kar, işsizleştirme, açlık, yoksulluk, ırkçılık, milliyetçilik, faşizm, totalizm, demagoji sanatı, ekolojik yıkım, aşırı finans, devletten daha zengin şahıslar, atom bombası, biyolojik ve kimyasal silahlar, aşırı bireycilik, kapitalist sistemin kanser türleri olarak düşünülmelidir. Kapitalizme ilişkin bu kısa tanımlamayı, Rönesans'la bağını doğru anlayabilmek için yaptık. Rönesans tanımı, genel kabul gören haliyle öz olarak doğayı, toplumu ve bireyi her tür dokmadan uzak, tutku derecesinde kavramayı, sevmeyi esas almaktadır. Doğanın ve bireyin kutsallığına dönüştür. Bu bireyinde kapitalist birey olmadığı, doğa bilgisiyle, sanat ve felsefeyle yüklü, Savaştan kaçınan doğal, eşit ve özgür bir toplum arayışında olduğu ortak bir yargıdır. Rönesans ütopyaları kapitalist değil, komünalisttir. Ortaya çıkan yeni toplumsal sistemin kapitalizm olduğuna dair inandırıcı bir araştırma yoktur. Manastırlarda komünal bir hayat geçerlidir. Yeni doğan kentlerde hakim olan ruh demokrasiden yanadır. Bilim adamları, felsefe ve edebiyat yapanlar, ...sanatla uğraşanlar zorlukla geçinen emekçi sınıflardır. Sermaye birikimiyle uğraşanlar sınırlı olup... ...özellikle faizcilikten ötürü toplumsal nefreti toplayan bir kesim olarak yargıya tabidir. Sanayi devrimine kadar feodal aristokrasi ve yeni doğan bir ulus olarak halk sınıfları... ...karma nitelikte bir toplumsal sistem oluştururlar. Bu kısa değerlendirme bile 19. yüzyıla kadar kapitalist toplum sisteminden bahsedilemeyeceğini göstermektedir. O halde Rönesans'ı kapitalizmin bir ön aşaması zihniyet süreci olarak algılamak vahim bir yanlışlıktır. Doğrusu ucu her tür gelişmeye açık bir kaos aralığıdır. Feodal toplum sisteminin dağıldığı, çözüldüğü fakat yeni toplumun doğmadığı doğuş sancılarının yaşandığı bir ara dönemdir. Bu ara dönemden Teodalizm yeniden güç kazanarak çıkacağı gibi kapitalist bireyci bir sistemde doğabilir. Yine güçlü altyapı koşullarına sahip demokratik, eşit ve özgür bir topluma doğru gelişme de yaşanabilirdi. Tamamen sistemin savaşçılarının bilinç ve politik yeteneklerine bağlı olarak pek çok sistemin doğması teorik olarak mümkündür. Nitekim Fransız devriminin sonlarına kadar kapitalist toplumla, daha eşit ve özgürlükçü toplum yandaşları başa baş bir mücadele içindedirler. 1640'daki İngiliz devrimi ezici bir demokratik özellik taşımaktadır. Eşitliğe ve özgürlüğe ilişkin, çeşitli ve oldukça güçlü kişisel ve kolektif anlayışlara rastlamak mümkündür. Burjuva devriminden ziyade halkçı bir devrimdir. 16. yüzyıldaki İspanya şehir komünarları demokrat karakterlidir. Amerikan devriminin niteliği de açıkça özgürlükçü ve demokratiktir. 1789 Fransız devrimi de, komünistler dahil birçok renk vardır. Özcesi, Rönesans sürecindeki toplumsal kaostan çıkışta özgür, eşit ve demokratik toplum eğilimi en az kapitalist bireyci eğilim kadar şanslıdır. Kapitalizm ancak sanayi devrimiyle birlikte toplumsal savaşta üstünlük sağlayacaktır. 19. yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte kapitalizmin her alanda hakimiyetini yükselteceği bir dönemdir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcında sistemin dünya çapında ilk defa yayılmasını kabaca tamamladığını görmekteyiz. Daha eşit, özgür ve demokratik toplum mücadelesi 1848-71 devrimlerinin yenilgisiyle hakim toplumsal sistem olma şansını kaybeder. Sürecin tanımlamasını tamamlamak açısından, ulus ve ulusal devlet konusunu da doğan yeni toplumsal sistemle iç içe değerlendirmek önem taşır. Toplumların ulusal olgular biçiminde şekillenmesinin, doğrudan kapitalizmin bir ürünü olmadığını kavramak gerekir. Bu konuda da sanki kapitalizm, ulus yaratır gibi bir idacılık ciddi bir yanlıştır. Bu yanlışlıkta Marksizmin payı da vardır. Toplumlarda klan, kabile, aşiret, milliyet ve millet şeklindeki süreç kendine özgü bir diyalektiğe sahiptir. Sınıflı toplumun ürünü olarak doğmazlar. Kapitalizm olmadan da ulus olunabilir. Ulus şekillenmesinde dil, kültür, tarih ve siyasal güç daha belirleyici rol oynar. Uluslar eşit, özgür ve demokratik toplumsal yapılarda daha sağlıklı gelişebilirler. Batı Avrupa'da ulusların 12. yüzyıldan itibaren şekillendiklerini görmekteyiz. Sistemlerden hangisinin uluslar içinde hakim olacağı... ...ancak 18. yüzyılın sonunda Burjuvazi'nin zaferiyle belirlenir. Kapitalizmin ulus içindeki zaferi... ...aynı zamanda milliyetçiliği dinin yerine egemen ideoloji haline getirmesiyle birlikte yürür. Hem içte pazarı geliştirmek, hem dışa doğru açılmak... ...güçlü bir milliyetçilikle yakından bağlantılıdır. Güçlü milliyetçiliğin bu özelliği ulus devlete götürür. Ulus devlet, dinsel ideolojik örtünün laiklikle aşılmasıyla gelişir. Özünde, tüm ulusun devleti diye bir kavram kökünden yanlıştır. Toplumun ulusallığından, ulusal bütünlüğünden bahsetmek belli bir gerçekliği yansıtır. Ama devletin ulusallığı daha çok ideolojik bir yargıdır toplumsal realite değildir. Çünkü tüm toplumsal devletin sahibi olamazlar. Devlet her zaman ulusal bir azınlığın emrinde ve hizmetindedir. Devletin yaptığı ulusal olguyu tıpkı din olgusunda olduğu gibi ideolojik bir olguya dönüştürerek meşru temel sağlamaktır. Tüm 19. ve 20. yüzyıl milliyetçilikleri toplumsal meşruiyet iddiasıyla bağlantılıdır. İçte sınıf çelişkilerini gizlemede Dışa doğru saldırganlığı teşvik etmede milliyetçilik büyük rol oynar. Milliyetçiliği kapitalist devletin ideolojik silahı olarak anlamak, yayıldığı dönemleri doğru kavramak açısından önemlidir. Milliyetçilik aynı zamanda devletteki merkeziyetçiliği güçlendirir. Daha demokratik, federal yapılara karşı devlet milliyetçiliği merkezi üniter yapılara kayar. Buradan faşist ve totaliter devlet anlayışına geçilir. Toplumsal hastalığın histeriye dönüşmesi, kapitalist sistemin faşist ve totaliter devlet biçimine yönelmesiyle atbaşı gider. Sonuç, kapitalizmin intiharıdır. Birinci ve ikinci dünya savaşları, bu anlamda milliyetçilik dozajının aşırı kullanılmasından doğan sistemin intihar eylemleri olarak da düşünülebilir. Kendisi, uygarlık krizi olan kapitalizmin en genel ve derinlikli krize, kaosa girme sürecidir. Kapitalist toplum sistemine daha kapsamlı ve bütünlüklü bir teorik perspektiften bakıldığında... ...insan toplumu içine sızmış en istismarcı ögeler toplamı olduğu görülür. İstismarcılık her şeyi anında çıkarına dönüştürme fırsatçılığı olarak değerlendirilebilir. Fırsatçılığın sanat düzeyinde geliştirilmesidir. Hedefi öncelikle maddi değerlerdir. Ancak maddi gelişmeye hizmet ettiği oranda manevi değerler diyebileceğimiz... Fikir, inanç, sanat değerlerine yönelebilir. Toplumsal olgu adına ne varsa hepsinden bir kar beklemek temel felsefesidir. Verili olan ister doğal kominal olsun, ister hiyerarşik devlet değerleri olsun, istismar etmede ayrım tanımaz. Toplumsal bünyeye girmiş aç kurt veya kanser virüsü benzetmesi bu niteliğiyle ilgilidir. Ağacın kurdu ağaçtandır benzetmesini de çağrıştırır. Denzetmelere dayanarak yine belirtmeliyiz ki kurt tüm sürüye dalmadıkça, virüs bünyeyi sarmadıkça, kurtçuk ağacı devirecek kadar kemirmedikçe kontrol altında tutularak ilgili olgular varlığını sürdürebilir. Hakim sistem haline gelmeyle birlikte aşırı biçimlere kaydığında doğasında bu var, kapitalizm en tehlikeli aşamada sayılır. Faşizm ve totalizm denen olgu budur. Bu durumda toplumda sürekli savaş durumu yaşanır. Sadece birinci ve ikinci dünya savaşları gibi küresel, resmi askeri savaşlar değil, daha vahimi toplumun içinde, tüm kurum ve ilişkilerinde savaş yaşanır. İnsan, insanın kurdudur denen mantık tam işlemeye başlar. Savaş, eşler, çocuklar ve tüm doğal çevreye kadar yayılır. Atom bombası bu gerçekliğin sembolik ifadesidir. Toplumun tümünde içten içe yavaş yavaş ama sürekli bir atomlama yaşanır. Ulusal devlet ve küreselcilik sürecine baktığımızda durum daha somuttur. Ulusal olguyu aşırılaştırıp devleti tümüyle ele geçirdikten sonra önce güç kazanmış olan birey adeta karıncalaşma dönemine girer. Rönesansla büyümüş insanlık, hümanizm ve birey tersine bir sürece konu olur. Adeta saldırı hedefi haline gelirler. Bu gerçeklik bile tek başına kapitalizmle rönesans değerleri arasındaki aykırılığı göstermeye yeterlidir. Kapitalist büyürken birey küçülür. Hümanizm içi boş bir kavrama veya küreselcilik adı altında büyük şirketlerin azgın fetih savaşları karşısında utanılacak bir kavrama dönüştürülür. Ulusal devlet dışındaki tüm diğer kurumlar eritilmesi, sömürgeleştirilmesi gereken olgular haline gelir. Hiçbir değer ulus devletten daha yüce olamaz ilkesi, bu hale getirilmekle hiçbir çağ devletinin ulaşamayacağı bir kutsallık sırhına bürünür. Her şey milli devlet için. Aslında milli devlet kisvesi veya kurnazlığı altında her şey kapitalist içindir. Devlet... Özellikle ulusal devlet, o kadar kestirmeden, kar, aşırı kar getirme sihrine sahiptir ki, ulus devlet ideolojisi olarak milliyetçilik, hiçbir mitolojik, felsefi ve dini kavrayış ve inancın erişemeyeceği boyutlarda bir inanç ve iman akımı haline getirilir. Tüm ilgili gözleri ve yürekleri adeta kör eder. Milli gerçekliğin abartılmış figürleri dışında hiçbir değer anlamlı gelmez. Kutsallık yalnız milli değerlerin abartılmış unsurlarında gizlidir Buna karşılık yurttaş olarak birey adeta ortaçağ tarikatlarına üye yapılır gibi devlet tarikatına bağlanmaya çalışılır Yurttaşlık gerçeği çok iyi çözümlenmesi gereken bir kavramdır Aslında ilk ve ortaçağlardaki birey devlet bağı olan köle-serf ilişkisinin yerine ikame edilmiştir bir nevi burjuvaziye, devlete, kölelik ilişkisine dönüşümü ifade eder. Devlet yurttaşlığı, kölenin, modern biçiminin düzene hazırlanmasıdır. Bu, burjuva sınıfı için işe yarar hale getirilmiş bireydir. Asker, vergi başta olmak üzere birçok yükümlülüğe konu olur. Devlete ve egemen sınıfa ihtiyacı olan gücü doğururlar. Çocuk yapma, burjuvazi için masrafsız bir iş haline dönüştürülmüştür. Lafta her ne kadar ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel haklarından bahsedilse de özünde bu hakları kullanan ezici biçimde egemen sınıftır. Kapitalizmin bilim ve sanata el atışı daha vahim sonuçlar doğurur. Genelde bilim ve sanat devlet iktidarının bir aleti kılınmıştır. Kapitalizmle birlikte iktidar bilme işi bilim devriminin gücüyle görülmemiş boyutlara varmıştır. Bilim ve sanatın tekerleştirilmesi korkunç bir egemenlik ve sömürü gücüne yol açar. Bireyi istediği gibi şekillendirme, yararlanma imkanını verir. Sadece zihniyet yapısını, temel paradigmaları kendi özel dünyasına göre dönüştürmekle kalmaz. At gözlü ve teneke yürekli yapar. Bu göz ve yürekle insanlar en sığ, menfaatçı, egoist, nemelazımcı, zalim, duygusuz, Soyut, robotumsu varlıklar haline getirilir Rönesans'ın cıvıl cıvıl canlı kutsal dünya ve insanın bakış açısı Yerini böylesine gri, cansız kutsallığını yitirmiş Derin heyecan ve merak uyandırmayan Gergin ve bezgin bir dünya ve toplumsal ortamına bırakır Toplumun emekçi ücretli kesimleri Adeta yumurtlayan tavuğa dönüştürülmüştür ...yaşamın tek anlamı olan yumurtlayacak bir yemle, ücretle talim ettirilir. Eko insan tipi, karın doyurma üzerine her şeyini kurgular. Daha vahimi, sistemin tarihte en büyük işsiz bırakma yeteneğidir. Sürekli ucuz işçi için, işsizler ordusunu büyütür ve hazır tutar. Burjuva işçi ilişkisi öyle bir duruma getirilir ki... ...başlangıçtaki isyancı işçi, kuzu gibi efendisine çağ serfinden daha bağımlı hale getirilir. İşçi adına devrim düzenlenen bir sınıf olmaktan çıkar. Büyük işsizlik ve daha düşük ücret tehlikesi karşısında patronuna bağlı kölelere özgü uydu bir kişiliğe dönüşür. Bu durumda işçi kendi başına bir değer değil patronunun, kurumunun bir ekidir. Onlar neyse o da odur. En vahim durumda yaşayan kesimlerden kadın, çocuk ve ihtiyarların durumu... ...daha da acımasız bir hal alır. Hiyerarşinin kuruluşundan beri... ...egemen erkeğin doymak bilmez iştahı ve duyarsızlığıyla... ...kaba gücü altında ezim ezim ezilen inleyen kadın... ...kapitalist sistem altında bir kat daha zincirlerle örülür. Erkeğin hakkında en çok yalan uydurduğu varlık kadındır. Söylenir ki cinsiyet üzerine en kapsamlı çalışma yürüten... ...Freud'un bile ölürken ağzından çıkan son sözler kadın ne demek yönlüdür. Bu durum olan değildir. Bu kadın etrafındaki korkunç erkek egemenlik ideolojisinin yarattığı bir durumdur. Kadını hiç tanımak istemeyen erkek egemen bu durumunu örtbas etmek için önemli silahlarından biri olan sahte aşk edebiyatına başvurur. Egemen erkek için aşk, eşittir yalanın gizlenmesi, örtük saygısızlık, bilincin körlüğü, kör içgüdünün alan ve süreklilik kazanmasıdır. Kadının bunu yutacak duruma getirilmesi, baskı altında çaresizliğin derinliği ile ilintilidir. O denli maddi ve manevi yaşam koşullarından koparılmıştır ki, erkeğin en aşağılık sözlerini, saldırılarını doğal hak olarak kabul etmek zavallılığındadır. Kişi olarak şahsen ben, kadının geliştirilmiş statü altında yaşamayı nasıl kendisine yedirdiğine hep şaşarım. Fakat şunu sezdiğimi açıkça itiraf etmeliyim Kasaplar Hayvanı kesime alırken Hayvan aslında kesileceğini fark eder Ve tir tir titrer Kadının erkek karşısındaki duruşu Bana hep bu titremeyi hatırlatır Kadın karşısında Titremedikçe erkek rahat olmaz Egemen olmanın Baş koşulu budur Kasap bir defa keser O tüm ömrü boyunca keser İfşa edilmesi gereken gerçek budur Bunu Aşk şarkılarıyla gizlemek aşağılık bir harekettir. Uygarlık altında en değersiz nesne ve kavram aşka dair söylenenlerdir. Bir erkeğin hiç başaramadığı, başarmak istemediği bir kadına olanca doğallığı içinde yaklaşabilme gücüdür. Ben şahsen böylesi bir tavrı gösterebilecek erkeği gerçek kahraman olarak değerlendiririm. Sorun basit zaaf, biyolojik cinsiyet farkından doğmuyor... Hiyerarşik devletli toplumun ilk katmanlaşma nesnesi olarak kadını en alta yerleştirmesinden kaynaklanıyor. En derin toplum, sorunu olması toplumda yerleştirilmiş statünün özelliklerinden ileri geliyor. Sosyolojinin çok sınırlı ve geç olarak konuya ilgi duyması kapitalizmin kriz süreciyle ilgilidir. Her şey açığa çıkarken kadın olgusunun da kendini gittikçe tüm yönleriyle göstermesi beklenebilir. Kapitalist sistemin kadınlık olgusuna eklediği baskı sömürü unsurları daha kapsamlı anlaşılmayı gerektirir. Kadın adeta sözde en değerli metadır. Hiçbir sistem kadını bu denli metalaşmaya tabi tutmamıştır. İlk ve orta çağlarda genel köleliğin bir parçası olarak kadın köleliği cariyeliğinden, sistem açısından bir fark yoktur. Sadece kadına özgü bir kölelik veya metalik bir durum söz konusu değildir. Erkek haremlikler de vardır, hadımlaştırılmış erkekler de vardır, iç oğlanları vardır. Sistemin cinsiyet anlayışında asıl en büyük farkı kapitalizm koyar. Adeta metalaştırılmamış tek organı yoktur. Sözüm ona bunu edebiyat roman aracılığıyla sanat süsü vererek yapar. Ama bu sanatın temel işlevi sistemin dayanılmaz yükünün çekilmesinde kadının azami pay sahibi kılınmasıdır. Her çalışmaya bir ücret biçilirken... ...en ağır iş olan hamilelik... ...çocuk büyütme... ...evin her türlü işi ücretsizdir. Erkeğin seks kölesi olmanında... ...bir ücreti yoktur. Genel evde olan ücret kadar bile... ...birçok özel evde... ...değer kadına gösterilemez. Evlilik namusu... ...onuru denilen şey... esasda küçük imparatorun... ...bütün kahrının çekilmesidir. Nasıl ki büyük imparator... Onur saydığı devlet mülküne bir şey olduğunda bunu savaş nedeni sayarsa, küçük imparatorda onur saydığı mal olarak kadına bir şey yapılırsa bunu büyük namus meselesi dolayısıyla kavga nedeni sayar. Daha da ilginç olan kadının ruh olarak tamamen boşaltılması, biçimsel olarak da aşırı kadınsı, süslü, güzel sesli bir kafes kuşu haline getirilmesidir. Ses ve makyaj düzeni doğal kadının çok dışında, öz kimliğinin ezici biçimde inkarına dayanan, kişiliğini öldüren bir durum arz eder. Kadıncılık, kadının özel olarak kişilik sizleştirilmesidir, bir erkek icadı ve dayatmasıdır. Böyle olduğu halde, sanki kadının doğal duruşu buymuş gibi suçlamaktan geri kalmaz. Tüm reklam, teşhir malzemesi olarak kullanılmasından, bizzat sistem sorumlu olduğu halde, bu da kadının doğal özüne yakıştırılır. Kadın onuru, ...kapitalizmle en dip noktasına oturmuştur. Kadının kimliğinde dibe vuran... ...aynı zamanda komünal toplum değerleridir. Sistemin mantığı hem buna muhtaçtır... ...hem de oldukça beceriklidir. Kornoyla her tür kutsallığından soyutlanan kadın cinsi... ...kapitalizmde başlangıçtaki primata indirgenmiş olur. Kadının uygarlık tarihi boyunca... ...toplumdan silinmesi, hiyerarşik ve sınıfsal gelişmeye bağlı olduğu kadar... Erkeğin egemen erkek toplumu yüceltmesine de bağlıdır. Yine kadın toplumda ne kadar etkinliğini yitirmemişse komunal değerlerden de o denle uzaklaşmış olur. Kadının doğası komünal toplum değerlerine daha yakındır. Zekası doğanın özelliklerine karşı daha duyarlı ve gerçekçi olduğundan duygusal zeka ön plandadır. Analitik zeka daha çok kurgusal olduğundan yaşamla bağları sınırlıdır. Erkeğin analitik zeka gelişkinliği Toplumsal konumundaki hileli Baskılı karakter unsurlarıyla ilişkilidir. Çocuklar dünyası üzerindeki Sistem ağırlığı geneli yansıtır Hayal dünyasında yaşayan çocuklar Sistemin buz gibi Hesaplar dünyasına kökünden zıttır Çocuk ve kapitalizm Bağdaşmaz İhtiyarlar yaşlanmış çocuk gibidir Eskinin saygı gören Kutsal bilgesi Kapitalist üretim için bir yük durumundadır, gereksiz bir nesnedir. Çocuklar büyüyerek yararlı kılınabilir, ihtiyarlar ise öleceklerinden bir değer ifade etmezler. İhtiyarın şahsında toplum yüceliğinden, kutsallığından iyice soyutlanır. Yaşlılar evine bırakıldığında sistemin zalimliği kadar anlamsızlığı, çirkin suratını tüm yönleriyle gösterir. İhtiyarlık sorunu bile birçok yönüyle sistemin toplum için gereksizliğini rahatlıkla kanıtlayabilecek soru işaretleriyle doludur. Kapitalizmin metropolinde her şeye doymuş insanlarına karşılık, çevre insanı her yönüyle yoksunluk ve açlık içindedir. Sistemin aşırı kar özelliği şişman insanda, zayıf neredeyse kemikleri çıkmış insan arasındaki diyalektik ilişkiyi iyice somutlaştırır toplumun iç bünyesindeki çelişkilerin daha fazla gelişme potansiyeli kalmamış gibidir. Ya aşırı tekrar, ya da bazı kurumlarında dökülmeler, krizin kalıcılığının ve kaos durumunun içine girildiğinin kesin kanıtı gibidir. Tüm doğal olaylar zincirinde görüldüğü gibi, halkanın kırılacağı ana girilmiştir. Eski yasallık geçersizleşmektedir. Yapılar, işlev yetiminden ötürü anlamsızdır. Yeni anlam yasalarının, ...ve gerekli kıldıkları yapıların kurma zamanına gelinmiş sayılır. Toplumsal ekoloji sorunu uygarlıkla başlar. Doğal toplum bir yanıyla ekolojik toplumdur. Toplumu içten kesen güç doğayla anlamlı bağı da keser. İçten kesilme olmadan olağan dışı bir ekolojik sorun doğmaz. Anormal olan tüm doğa süreçlerde yaşanan anlamlılığın uygarlık toplumunda yitimidir. Sanki çocuk ana memesinden kesilmiş gibi bir hal doğar. Duygusal zekanın büyüleyiciliği yavaş yavaş silinir. Vicdan ve doğanın dilinden sıkça uzaklaşan analitik zeka... ...kurguladığı yapay dünyasında gittikçe çevreyle olan gel çelişkisini geliştirir. Yaşamın doğayla bağı puslanır. Bunun yerine soyut fikirler tanrılar geçer. Yaratıcı doğa yerini yaratıcı tanrıya bırakır... Ana şefkati olarak anlaşılması gereken doğa, zalim doğa damgasını yer. Artık dilsiz ve zalim doğaya yüklenmek insan kahramanlığı haline gelecektir. Hayvanlar ve bitkilerin her tür dengesiz imhası, toprak, su ve havasının kirletilmesi sanki insan toplumunun en temel hakkıymış gibi alışkanlık kazanır. Doğal çevre artık ölü, umut vermeyen geçici bir yaşam alanı olarak körleştirilir. Canlı doğanın sınırsız umut kaynağı doğa artık kör, anlayışsız, kaba madde yığınından başka bir şey değildir. Rönesansla yıkılan bu doğa anlayışı kapitalist sistemde toplum içinde olduğu gibi ardına kadar artık sömürü, istismar konusudur. Dünya insanlığının fetini doğanın fethiyle tamamlamak ister. Ona dilediği her türlü istismarı yapmayı bir hak, bir yetenek sayar. Sanayi devrimi ve sonrasında sonuç toplum için vazgeçilmez yaşam koşulu olarak doğal çevrenin sigortasının atmasıdır. Akılsız olanın doğa değil sistem olduğu anlaşılmıştır ama artık geç kalınmıştır. Çevre sürekli SOS işaretleri vermektedir. Mevcut toplumsal sistemi kaldıramayacağını bas bas bağırmaktadır. Bu yönüyle de sistemin krizi kaos aralığına girmiş gibidir. Ekolojik tartışma, ekolojik toplumu anlam ve yapısallık olarak çözmedikçe kaostan çıkma şansı artık yoktur. Toplumsal sistem değerlendirmelerinde içine düşülmemesi gereken bir anlayış aşırı genellemeciliktir. Örneğin kapitalizmi tanımlarken sanki toplumun her şeyi ta kendisi olduğu gibi bir sonuç son derece yanlıştır. Hiçbir hakim sistem toplumun tamamını oluşturmaz. Bu diyalektik ikilemin gerçeğine de aykırıdır. Kendi zıttını geliştirmeden tek yanlı gelişmeler... ...idealist, olgusal geçerliliği olmayan bir yaklaşımdır. Sanıldığının tersine hakim sistemlerin dışında geniş bir toplumsal alan bulunur. Burada eski sistemlerin artığı, hakim sistemin zıtları ve gelecek alternatifler iç içe bulunur. Toplum son derece canlı bir işleyiş içinde olup... ...daha sık yasallıklar geliştirerek değişimini sürekli kılar. Sistemleri şemalaştırmak... Anlamı kolaylaştırdığından yararlıdır ama tüm gerçeklerin yerine konulma riski birçok dogmatik yaklaşmada neden olabilir. Dolayısıyla şematikleştirmeyi gerçekliğin son derece karmaşık yapısıyla özdeşleştirmemek gerekir. Kapitalizme ilişkin yapılan da bir şemalaştırmadır. Gerçeğin bütünlüğünden hayli uzak kalacak noktaları olacaktır. Bazı yönleri abartılmış da olabilir. Tanımlama üzerinde bu nedenle yoğun durduk. Sistemin gelişim sürecinin ne çok eksikli ne de abartılı olmasına dikkat etmek, objektif değerlendirmeler için önemlidir. Ne bir kadercilikle gelişim modeli doğrudur, ne de kaçınılmaz sonuçlar gibi kehanetle gelecek kestirilebilir. Toplumsal yasallıkların aralığı kısadır. Anlam geliştirme ve bağlantılı olarak yapılandırmalar da sıkça mümkündür. Yine de kaderciliğe ve kehanete başvurmadan, Sistemleri öz dinamikleri içinde yakalamak, anlamı somutluk üzerinde edinmek bilimsel bilginin avantajıdır. Fakat felsefe, mitoloji ile de anlam zenginliğine katkıda bulunabilir. Toplum gibi doğal evrimin tümünü bağrında taşıyan bir olguyu basit fizik yasaları gibi tanımlayamayacağımız açıktır. Kendimizde bu olgunun yakın bir parçası olduğumuzdan, birçok belirsizlikten kaçınamayacağımız kuantum fiziğinde de kanıtlanmış bir gerçektir. Rönesans aralığından sadece kapitalist sisteme taşıyan değerler alınmadı. Hayli zengin olan malzemesinden kolektif toplum yapılanmaları için gerekli anlam gücünü bulmak da olasılıklardan biriydi. İlk Ütopyacılar Campanella, Thomas More, Francis Bacon, daha sonraları Poir, Robert Owen, Protson, çok sayıda komünal, toplumsal sistemleri tasarlıyor, yer yer örgütlenmelerine girişiyorlardı. Aydınlanma döneminde yine birçok filozof oluşacak, yeni toplumun nitelikleri üzerinde kafa patlatıyorlardı. Başta gelen devrimlerin hep sola açık, bitmemiş bir yanları vardı. Kapitalist sistem yerleşmiş haliyle hiçbir önemli düşünürün tasarımı olarak oluşmamıştır ciddi düşünürlerin peşinde koştukları toplumsal ütopyaları kolektif karakterlidir. Ahlaka belirleyici bir rol tanımaktadır. Buna rağmen kapitalizmin başarısında devlet kültünün gücü, eski aristokrasinin olanca ağırlığı, yeni burjuva sınıfın kendi zıttından daha gelişkinliği gibi objektif nedenler etkili olmuştur. Eski hakim toplumun izlerini yoğunca üzerinde taşıyan yeni toplumcuların, kolayca istismarı anlaşılırdır devlet iktidar sistemini aşacak düşünce gücü ve yapılandırma programı olmadan yapılacak her iktidar savaşımı senin yerine ben köşe kapmacılığından öteye anlam ifade etmez tarihsel bir temeli olan ganimet peşinde koşma coğrafi keşiflerin sağladığı muazzam servetler bilimsel keşiflerle manifaktürden sanayi devrimine geçiş siyasal devrimden iktidara tırmanma Merkantilist devletçilikten ulus devletin güç merkezine yerleşme, sistemin özündeki kar ve sermaye birikimini sistem hakimiyetine taşıyan temel faktörlerdi. 19. yüzyılda Ütopyacıların beklentilerini boşa çıkaran sermayenin sanayi devrimiyle sistematize olması, ona karşı daha köklü, ayağa yere basan teorik bir çıkışa ve siyasal bir mücadeleye ihtiyaç gösteriyordu. Karl Marx, ve Friedrich Engels'in peygamberliği bu aşamada devreye girecektir. Uygarlık sisteminde kapitalizmin zaferini kesinleştirdiği 19. yüzyıl ona karşı düşüncenin de sistemlice gelişmesi ve siyasi eyleme geçmesiyle karakterize edilebilir. Her iki hareketin de temelinde Rönesans, Aydınlanma ve Sanayi devrimi vardır. Dinsel bakış açısı hakimiyetini yitirmiş, layık dünya görüşü ağırlık kazanmıştır bilimsel devrim ve modern sanat akımları bu gelişmeler için gereken ölçüt ve perspektifleri rahatlıkla esinleyebilecek yetkinliktedir. Sisteme karşı düşünceler içinde gittikçe yükselen akım Marksizm'di. Karl Marx ve Friedrich Engels kendi düşünce yapılarından önceki muhalif akımlara ütopik sosyalistler der. Kapitalizmin hakim üretim biçimi haline gelmemiş olmasının bunda temel rol oynadığını belirtirler. Düşünce sistemleri katı bir ekonomik determinizme bağlılığıyla diğerlerinden farkını koyar. Hegel'in diyalektik düşünme sistemini esas almakla birlikte onu baş aşağılıktan ayağı üstüne diktiklerini iddia ederler. İngiliz ekonomi politiğini ve Fransız ütopik sosyalizmini diğer temel esin kaynakları olarak belirtirler. Tabi Almanya'nın payına düşen felsefi esinlenmedir. Kendi dönemleri için güçlü bir sentezi yakaladıkları açıktır. Sistemli bir toplum karşılarında zaferi yaşarken buna karşı muhalefeti böylesine sistemli oluşturmak gerçekten öngörü ve sorumluluk duygusu yüksek bir çabadır. Çabalarının ilk ürünü komünist manifestodur. Adeta bir parti programı gibidir. Zaten kısa bir süre içinde komünistliğin programı olarak ilan edilir. Karl Marx ve Friedrich Engels kendilerini diğer sosyalistlerden ayırt etmek için bilimsel sosyalist olarak vasıflandırırlar. Kapitalizmi tanımlamada dönemleri içinde en gerçekçi bir yaklaşımı geliştirdikleri açıktır. Karl Marx'ın başyapıtı olan Das Kapital'i kocaman bir kapitalizm tanımı olarak değerlendirmek mümkündür. Friedrich Engels'in, ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni yapıtında da tarihsel toplum analizini en geniş çerçevede yaparak düşünce sistemlerini tamamlamaya çabalarlar. Yaklaşık 1850'lerden günümüze kadar, Marksist kökenli sosyalizmin sonuçları, sistem analizinin yetersizlikleri ve yanlışlarıyla birlikte doğrularını da yeterince açığa çıkartmıştır. Toplumsal sistem çözümlemelerini daha iyi tanıyabilmek için tarihsel benzerleriyle kıyaslamak öğretici olabilir. Yazılı kaynaklardan öğrenebildiğimiz ilk manifesto 10 emir düzenidir. Hazreti Musa'nın Mısır ilk çağ köleci sisteminden çıkışını formüle eder. Piravun Akeneto'nun tek tanrı Güneş Tanrısı mezhebinden esinlenmek kadar ata dini Yahveh Yahudacılıktan da etkilendiği bilinmektedir. 10 emir ile toplumuna İbrani kabilesi düzen vermeye çalışmaktadır. Milattan önce 1300'lerde açıklandığı sanılan bu manifestodan günümüze kadar büyük etkilenmeler olduğu bilinmektedir. Kutsal kitabın ilk bölümü Ahdi Atik 10 emirle gelişen bir külliyattır. Kendi içinde birçok ara bölüme ayrıştırılabilecek Ahdi Atik tüm kritik dönemlerde peygamber manifestolarıyla ...Hazreti İsa'ya kadar bir bütün olarak gelir. İkinci büyük manifesto olarak İncil'i alabiliriz. Hazreti İsa'ya dayalı bu gelenek... ...Köleci Roma'ya karşı özünde baskı altında tuttuğu tüm yoksullar... ...işsizler adına yayınlanmış, geliştirilmiş bir bildirgedir. Ezilen sınıflar adına belki de bir ilktir. Hristiyanlık genel adı altında yol açtığı sonuçlar... ...günümüzde de en az tarihte olduğu kadar etkilidir. Peygamberler geleneği kadar bir aziz ve azizeler geleneğine sahiptir. İslam evliyaları gibi bu aziz ve azizelerden halen öğrenebilecek birçok ders vardır. Tarihin üçüncü büyük manifestosu Kur'an'dır. Hz. Muhammed'in kendi dönemindeki Arap kabile ve aşiret toplumu hakkındaki gözlemleriyle Tevrat'ın Ahdi Atik kitabı ve İncil yorumunu birleştirmesinden kaynaklanan bu yapıt ...bir nevi ortaça feodal toplumunun şartlar bildirgesidir. Avrupa İncil'le şartlanırken Orta Doğu Kur'an'la şartlanmaya çalışılır. Dinsel örgülü de olsa bu örnekleri toplumsal çözüm ve manifestoları olarak tanımlamak gerçekçidir. Das Kapital için sorulabilecek en önemli husus... ...kapitalizmi yıktı mı yoksa daha da güçlendirdi mi sorusudur. Soru benzer sistem manifestoları içinde geçerlidir. Konuya daha açıklık getirmek için diyalektik düşüncenin temeli olan tez, antitez ve sentez sürecini anlaşılır kılmak gerekir. Başta da belirttiğim gibi evrensel sistemde dualistik özellik birin ikiye bölümüdür. Enerji-madde ilişkisinde birlik kanıtlanmış gibidir. E eşittir MC2 formülü oldukça yol göstericidir. Enerji-maddeyi hareketlendiren değiştiren unsur olarak beliriyor. Daha serbest kalmış, öz olarak tanımlanabilir. Işığın hız durumundaki madde parçacığı olarak poton, özünde maddeden kopmuş enerjidir. Maddenin tümünün potonlaşması, ışık haline gelmek demektir. Radyoaktiflik bu süreci ifade eder. Ama yine de madde-enerji ikilemi bir gerçekliktir. Özdeki aynılık, ikilem haline gelmeyi önlemiyor. Asıl sır gibi kalan, Birin neden veya nasıl ikileme itildiğidir. İkileme eğiliminin kendisi nedir veya nasıl oluşuyor. Atom içinde olan bitenin tüm çeşitliliğe, hareketliliğe biçim verdiği güçlü bir olasılıktır. Son araştırmalardan düşünülmesi bile çok zor... Küçük, hızlı, çok kısa süreli, parçacık oluşum ve dönüşümünün atomlaşma sürecini belirlediği atomların molekülleri, moleküllerin bileşimleri, böylelikle farklı element ve bileşimlerin ortaya çıkışı anlaşılmaktadır. Bunda farklı manyetik ortamlarında rol oynadıkları tahmin edilebilir. Doğadaki bu sürecin topluma uyarlanması kaçınılmazdır. Toplum, yasallığı çok farklı olmakla birlikte aynı sisteme tabi olması beklenebilir. Toplumsal sistem dönüşümlerinin de birden, klandan türediğini ana hatlarıyla bilmekteyiz. Klandan, hiyerarşik toplumun, ondan da devletli toplumun kapitalizme kadar bazı biçimlerinin boy verdiğini iyi bilmekteyiz. Diyaliktikteki zıtlık kavramını, ikilemlerden birinin diğerini yok etmesi biçiminde değil, onunla da yüklenerek daha üst düzeyde farklı bir oluşuma dönüştüğü biçiminde yorumlarsak, Olguları anlayabilme imkanımız daha çok artar. Fakat bu konuda daha da önemli olan düz, çizgisel bir dönüşümün olmadığı gerçeğidir. Zıtların dönüşümü AXB eşittir AB biçiminde değildir. Klasik mantığın bu formülü çok sınırlı bir aralıkla geçerli olabilir. Olgular dünyasında dönüşüm daha çok zikzaklı, helazonvari, saçaklı, bazen hızlı, bazen yavaş, öncesiz, sonsuz olmaktan çok anlık sonsuzluk gibi özellikler taşıyabilir. Çizgisellikten küreselliğe kadar kaos aralıklarıyla değişen özellikler ihtiva ettiği varsayılabilir. O halde kapitalizme karşı bir zıtlık belirdiğinde onun çizgisel olarak kapitalizmi yok edip, Tasarımlanan topluma yani sosyalizme ulaşacağı ancak soyut bir varsayım olabilir. Gerçeğin kendisi çok farklıdır. Oluşumları da daha farklı ceryan eder. Başat sistem zıttını eritebilir, sömürgeleştirebilir, eş veya ortak kılabilir. Çok az güç kaybıyla, uzun erimli bir dönüşümle evrim gösterebilir. Sert bir kırılmayla da yeni bir sistemin malzemesi olabilir. Marksist çizgideki gelişmeler için söylenebilecek temel husus... ...teori ve pratiğinin kapitalizmin içinde erimekten kurtulamadığıdır. Erime üç yollu olmuştur. Sosyal demokrasi, reel sosyalizm ve ulusal kurtuluş. Bu üç yoldan veya olgudan kapitalizmin hiç değişmediği söylenemez. Önemli değişmeler yaşanmıştır. Oldukça liberal değişmeler görülmüştür. Fakat sistem vardığını bu yollar sayesinde daha da uzatmayı başarmıştır. Bunu karşı devrimlerle izah etmek doyurucu olmaz. Konu daha derinliklidir. Benimsenen sosyalizm anlayışındaki temel niteliklerle bağlantılıdır. Hataların veya yanlışlığın temelinde kapitalist işçi ayrımı yatmaktadır. Kapitalist işçi ayrımı bir köleci Roma malikanesindeki efendi köle ayrımından öz olarak farklı değildir. Serf A ilişkisi içinde benzetme geçerlidir. Bir aile içinde ataerkil erkeğin örgütleniş biçimi ve dayanıklarıyla bağlı kadının örgütleniş ve dayanıklarını karşı karşıya getirdiğimizde çatışmanın galibi baştan bellidir. İstisnalar hariç tutulursa belli bir kavganın galibi olarak erkek kavganın sonunda hırpalanmış kadından daha güçlenmiş olarak varlık sürdürür. Daha fazla kadın erkeğin olmuştur çelişki yine vardır. Ama dönüştüğü kadarıyla erkek egemen sistem içinde bir adım daha erimiştir. Örneği tüm toplumsal sisteme yaygınlaştırabiliriz. Sınıflı toplum uygarlığı, hatta daha öncesinin hiyerarşik toplumu içinde kadının bin bir bağla erkeğin egemenliği altında bulunduğu koşullarda bir teori ve pratik biçim uyarlanıp, kadından kurtuluş beklemek, hayalcilikten daha çok dövül, daha çok bağlan demekten öteye anlam ifade etmez kadın karılaşmayı kabul ettiği andan itibaren zaten kaybetmeye yatırılmıştır kasabın elindeki kuzu didinse de ne kadar kurtulabilir kuzunun yaşama şansı kasabın insafına çıkarına bağlıdır süt, yün buna benzer ihtiyaçlardan dolayı kalabilir de kesilebilir de. sanıldığının aksine kapitaliste karşı işçi antagonist denilen çelişki türü içinde değildir Günümüz kapitalizmine baktığımızda iyi bir işi ve ücretli olan işçi toplumun kaymak tabakasından sayılır. Sistemden asıl darbe yiyenler, muazzam işsizler ordusu, sömürge halklar, etnik ve dini gruplar ezici kadın kesimidir. Yine çocuklar ve gençlerin durumu, ihtiyarlık, eko-çevre sisteminin iç çelişkileri, kapitalist toplum içinde çıkar ağlarındaki kadebe çelişkileri, köy kent, büyük küçük kent, bilim, iktidar, ahlak sistem, asker siyaset ve buna benzer yüzlerce çelişki odağı sistemi belirlemektedir. Tüm bu olguları temel almadan sistemin en rahat yönetebileceği ayrıcalıklı işçiye dayanan bir devrim-değişim teorisinin fazla şansı olmayacağı derinlikli bir toplum anlayışıyla fark edilebilir. Marksist yaklaşımın daha temelli yetersizlikleri vardır. Uygarlığı bir bütün olarak çözümlememiştir. Engels'in denemesi çok sınırlıdır. Sınıflı toplumla doğal kolektif toplum arasındaki temelli çelişkiyi çoktan aşılmış ve geri biçim olarak saymaktadır. Halbuki kapsamlı tarihsel tanımlamamızda gösterdi ki komünal demokratik duruşla hiyerarşik ve devletçi duruş arasında sürekli ve kapsamlı bir mücadele vardır. Komünal demokratik değerler geri ve yok olmak şurada kalsın Tüm sistem oluşumlarında dinamik role sahiptir. Buna kapitalizm de dahildir. Kapitalist sistemde doğuş, gelişme ve çözülüş krizinde en çok işleyen çelişki komünal demokratik değerlerle ilişkili olanlardır. Sistem, işçi, köylü ve buna benzer gibi birçok kesimi içinde tutup yönetebilir. Hatta iyi bir müttefik yapabilir. Bireyciliği körükleyerek yönetimini daha da görünmez kılıp sürdürebilir. Ama toplumun kendisini toplum olmaktan çıkaramaz. Toplum da esas olarak komünal ve demokratiktir. Öyle olduğu bilindiği içindir ki kapitalizm bireyciliği toplumun aleyhine şahlandırır, güdülere ayaklandırır. İnsan toplumunu birçok yönüyle tersinden primat toplumuna, toplumun maymunlaştırılmasına dönüştürür. Toplum direndikçe ve sonunda bir bütün olarak çözüldükçe yeninin ortaya çıkma şansı doğar. Toplumsal dönüşüm projeleri başta çelişkilerin en temel yönünü dikkate aldığında başarı şansı kazanabilir. Bağlantılı olarak kapitalizmin sistematik olarak yıktığı ahlaki örgü esas alınmadan hiçbir çelişkinin teknik olarak çözüm şansı olamaz. Toplumsal ahlak olmadan yalnızca hukuk, siyaset, sanat ve ekonomik yöntemlerle hiçbir toplumu yönetme veya değiştirme olanağı yoktur. Ahlakı, toplumun kendiliğinden varoluş biçimi olarak algılamak gerekir. Dar geleneksel ahlaktan bahsetmiyorum. Toplumun kendini yürütüş vicdanı, yüreği olarak tanımlıyorum. Vicdanını yitirmiş toplum, bitmiş toplumdur. Kapitalizmin ahlakı, en derinden tahrip eden sistem olması anlamlıdır. Sonul sistem olması, onun toplumsal vicdanı tahrip etmesini anlaşılır kılar. Sömürü ve baskı sisteminin potansiyelinin, Tükenmesinin somut ifadesi ahlakın sistemlice tahribi anlamına gelir. O halde kapitalizmle mücadele zorunda olarak etik, bilinçli ahlak çaba gerektirir. Unsuz mücadele başından kaybedilmiş mücadeledir. Marksizmde kişilik bir bütün olarak kapitalist yaşam değerleri içinde yaşar. Kentlilik ağır basar. Kentin egemen özeti bir yaşam tarzı bireyin bin bir bağla kapitalist sisteme bağlar. Marks'ın kendisinin bile binlerce bağla sistem içi olduğunu iyi bilmek gerekir. Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta sistemden koparak onlarca yıl inzivaya, manastıra, dergaha çekilen onca insan bile ancak sınırlı bir etkiye yol açmıştır. Marksist mücadele edenlerin çoğu bu yönlü bir ahlaki oluşumun bile farkında değiller. ...kapitalizmin şu veya bu versiyonuyla yaşayıp... ...teorik, pratik savaşla sonuç alacaklarını sanırlar. Marxist kuramın siyasal devrim ve sonrasına ilişkin tezleri ise... ...daha vahim olarak hiyerarşik ve devletçi karakter taşır. Savaş, proletarya diktatörlüğü, devletçilik kavram olarak neredeyse kutsallaştırılır. Halbuki devlet iktidar, savaş ordu, sınıflı toplum uygarlığının ürünü olup... ...mutlak anlamda... Egemen sömürücü kesimin vazgeçilmez yaşam aygıtlarıdır. Bu araçları proletaryanın eline vermek demek, daha başından kendini onlara benzetmeye karar vermek demektir. Nitekim re-sosyalizmde bu araçların hepsi en yetkince kullanıldı. Zafer elde edildi, fakat 70 yıl sonra anlaşıldı ki kapitalizmin en çapulcu biçimi kurulmuştur. Kapitalizmin en totaliter, antidemokratik biçimi söz konusudur. ...bu olgunun altında devlet anlayışı yatmaktadır. Engels'te yavaş yavaş sönmesi gerekir denilen devlet... ...en güçlü aşamasına real sosyalizmle ulaşmıştır. Burada art niyet karşı devrim aramak fazla anlamlı değildir. Başvurduğu araçlar devlet dört dörtlük ele geçirilse de... ...sosyalizme değil kapitalizme götürür. Sosyalizm sosyalist araçlar gerektirir. Onlar da baştan sona demokrasi... Çevre hareketi, kadın hareketi, insan hakları, toplumun öz savunma mekanizmalarıdır. Buradan kalkarak, parti, sendika, barış, ulusal kurtuluş, cephe hareketleri, politika gibi birçok toplumsal olguda, resmi düzenin aşılamadığı konuları da başarısızlık etkeni olarak eklemek mümkündür. Bu araçlara genel stratejik ve felsefi doğrultuda Demokratik, ekolojik bakılmadığından sonuçta ne kadar mücadele aracı olarak kullanılsalar da sisteme eklenmekten kurtulamazlar. Marksizme yöneltilecek diğer bir eleştiri konjöktürle ilgilidir. Marks dönemindeki kapitalizmin olgunluk aşamasıdır. Marks'ın ve Engels'in bundan çıkardığı sonuç kapitalizmin kaçınılmazlığıdır. Kapitalizm adeta sosyalizmin önünü açan bir buldozer rolündedir daha da genelleştirirsek sınıflı toplum uygarlığını kaçınılmaz bir ilerleme olarak görmekte ve idealize ettikleri sistemlerin kurulması için bu aşamaların gereğine iman etmiş bulunmaktadırlar. Buna köklü bir yanlışlık olarak yaklaşılması gerektiğini daha önce açmıştık. Sınıflar ve yönetimin egemenlik aracı olarak devletin zorunlu güvenlik, kamusal yönetim dışındaki tüm varlıkları Oluşum ve kurumlaşmaları sadece gereksiz değil, tutucu ve engel konumundadır. Devlet kapitalizmi başlı olmak üzere bürokrasiyi büyüten, içte ve dıştaki aşırı egemenlik, sosyal devlet gibi birçok kurum, gerçek toplumsal demokrasinin ve çevrenin önünde engeldir. Ahlaki açıdan da savaş, ordu, zorunlu demokratik savunma dışında reddedilmesi gereken kurumlardır. Marks'ın kendisi sınıf savaşı teorisini Fransız tarihçilerden aldık derken aslında kullandığı aracın niteliğini doğal veri olarak almaktadır. Egemen sınıfların savaş tarzını olduğu gibi kurumsal olarak kabul etmektedir. Proleterya diktatörlüğü kavramında da bu böyledir. Tarihteki diktatörlük uygulamalarını olduğu gibi almakta mahsur görmez. Lenin ve Stalin dönemindeki diktatörlük sürekli devlet durumu olur. Demokrasi hiç uygulanmadan inkar edilmiş oluyor. Halbuki Lenin sosyalizme ancak demokrasiden gidilebilir derken doğruya daha yakındı. Daha sonraki süreçlerde hakim sınıf tarzı ve politikaları daha da merkezileşir. Devlet parti özdeşliği doğar. Parti içte ve dışta tümüyle antidemokratik bir kuruma dönüşür. Sistem içindeki savaş ve barış politikaları artık kapitalizmin değirmenine su taşımaktan öteye gidemez. Ancak daha da çoğaltabileceğimiz bu tür temel hata ve yanlışlıklar 70 yıl geçse de doğal sonucuna varmaktan, kapitalizmi üretmek ve güçlendirmekten öteye köklü değişikliklere olanak tanımazlar. Şüphesiz Marksizm yine de eşitlik özgürlük mücadelesinde büyük ve tarihi bir deneyimdir. Toplumsal mücadelede zengin bir katkıdır. Toplum bilimine ekonomi ve sınıf ağırlığını taşımıştır. Burjuvazi'yi ulusal kurtuluş, insan hakları, sosyal devlet konularında daha yumuşak biçimlere zorlamıştır. Demokrasiye çok dar taktiksel yaklaşımı, ekolojiyi ve kadın özgürlüğünü, kapitalizmden farklı göremeyişi, temel yaşam paradigması olarak da Burjuva kalıplarını aşamaması, sistemle daha kolay eklemlenmesine yol açmıştır. Marksizmden esinleniş ve reel sosyalizmin etkisi altında, başarıya gitmiş olan sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş mücadeleleri, daha zayıf sosyalist versiyonlar kapitalizmden zaten hiç kopmadılar. İçlerindeki kesimler daha çok kapitalist gelişme yanlısıdırlar. Tabanlarına farklı bir yaşamın değil, mevcut yaşamdan daha çok yararlanmasının mücadelesini veriyorlardı. Kalkınmacılık ve bölüşüm sorunu tamamen sistemin hukukuyla bağlantılıdır. Aslında real sosyalizm, sosyal demokrasi, ulusal kurtuluş, liberalizm ve muhafazakarlığa kapitalizmin en büyük mezhepleri gözüyle bakmak daha gerçekçi bakış açısı sağlar. İslam'ın, Hristiyanlığın, Yahudiliğin mezhepleri temel olgularından ne kadar farklıysalar, kapitalizmden doğmuş bu mezhepler de kök kapitalizmden o kadar farklıdır. Daha doğrusu fark aynı familyanın değişik türleri kadardır. Dinin daraltılmış olarak devam etmesi, anarşizm gibi akımlar kapitalizmde marjinal olmaktan öte anlam ifade etmez. İkinci Dünya Savaşı sonrası antifaşist zafer havası fazla sürmedi. 1968 devrimci perspektifleri ve gençlik hareketleri önemli paradigma değişikliklerine yol açtı. Sisteme bir bütün olarak nefret gelişti. Real sosyalizm, ulusal kurtuluş ve sosyal demokrasinin beklentilerine cevap veremeyeceği anlaşılmıştı. Vaat edilen dünya eskisinden daha iyi değildi. Denilebilir ki 1970'ler, 1848 devriminden beri Marksizmle bağlanmış birçok entelektüel akımın gücünü yitirmesiyle yeni sol, ekoloji, kadın hareketi başta olmak üzere birçok yeni akımla tanışma dönemi oldu. ...kapitalizm kadar re-sosyalizm... ...ve versiyonlarına duyulan... ...derin güvenin sarsılmasıyla... ...ve 1950'ler sonrasının... ...ikinci büyük bilimsel devrimiyle... ...sosyal, bilim ve kültürel alandaki... ...yeni gelişmelerde... ...beraberinde feminizme, ekolojiye, etnolojiye... ...geniş açılımlar getirdi. 1989'da... ...re-sosyalizmin çözülüşü... ...sanıldığının aksine... ...kapitalizmin lehine değil, aleyhine bir gelişme oldu. Bu sistemin en temel halkalarından birinin kopması anlamına geliyordu. Soğuk savaşla kendi kitlesini tutan, real sosyalizm ve ulusal kurtuluş devletleriyle de dünyanın diğer halk yığınlarını adeta oyalayan sistem çökmüştü. Bunun sonucunda devletçi toplumdan ilk defa dünya çapında bir soğuma, çözüm aracı olamayacağına dair köklü kanılar doğdu. Ulusal devlet ve milliyetçilikte oyalayıcı yeteneklerini önemli oranda yitirdi. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sosyal refah devleti de kısa dönem dışında etkinliğini çoğu ülkede kaybetti. Sistem her bakımdan yeni bir evreye girdi. Kapitalizmin tarihine baktığımızda Rönesans, kaos aralığından en derli toplu çıkış yapan toplumsal sistemlerden biriydi. Siyasal devrimlerden ustaca yararlandı. Sanayi devrimiyle olgunluğunun zirvesine erişti. Dünya çapında yayılımını tamamlayan ilk sistem oldu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ancak dünya savaşlarıyla çelişkilerini çözebilecek köklü bunalımlarla karşılaştı. Aslında kapitalizmin genel bunalımı tüm 20. yüzyılı doldurdu. 1. ve 2. dünya savaşları araları önceleri ve sonralarıyla sistemin ancak savaşlarla ayakta tutunabileceğini gösteriyordu. Değer sosyalizm ve versiyonları kutuplaşmayı arttırınca savaşın niteliği sıcaktan soğuğa dönüştü. 1989 çözülüşü bu imkanı da elinden alınca sistem kendini adeta boşluğun içinde buldu. Saldıracak taraf bulamıyordu. Yeni düşmanlar üretmeye ihtiyacı vardı. Bunu Orta Doğu kökenli İslam'da bulacaktı. Yeni dönemin terminolojisinde artık küreselcilik ve ABD imparatorluğu kavramlarına sıkça rastlanır oldu. Küreselcilik sistemlerin yayılma olgusu anlamına gelir ki hiçbir yeni yanı yoktur. İlkel klanlardan günümüze tüm sistemler küreselcidir. Başarılı olan her sistem az veya çok yayılma şansına sahiptir. İmparatorluk da eski kavramlardandır. Site devletlerin çoğalmasıyla devlette sitelerin tüm devleti haline gelince... İmparatorluğun koşulları doğmuş demektir. Siteler sürekli çoğaldığına göre imparatorlukta genişlemeler kaçınılmazdır. Belirgin imparatorluk alanı ve tarzları doğar. Sümer şehir siteleri üzerinde Akat istilasıyla başlayan Sargon imparatorluk geleneği O günden beri habire gelişti. Köleci Roma İmparatorluğu Dünyanın o güne dek tanıdığı En geniş ve güçlü imparatorluğuydu. Yerine kurulan feodal Bizans ve Osmanlılar geleneği devam ettirdi. Çin ve Hint'te benzerleri kuruldu. Kapitalizm daha kuruluş aşamasında önce Portekiz, sonra İspanyol, ardından güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'yla geleneği İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar taşıdı. Savaştan sonra gerginlik içindeki ABD ve Rusya-Sovyet İmparatorluğu ikilemi 1989'da ABD lehine tekleşti. Kapitalizm Roma'sının önünde Artık hiçbir engel kalmamıştı. İmparatorlukların bir karakteri vardır. Üniter, merkeziyetçi yapıdan çok eyaletler biçiminde bölünmeler esastır. Önceki dönemden kalma birçok eski devlet geleneğini özümsediğinden ötürü gevşek bir federasyon eğilimi de sıkça görülür. Dışa doğru ne kadar çok gücü egemenliği altına alsa da İçte birçok valilik, eyalet ve bağımlı devlet kurumları da o denli artar. Küresel çapta yayılma olunca bu gelenek artarak tekrarlanır. ABD imparatorluk dönemi içte ve dışta benzer ikili engel durumla karşılaşır. Şu husus iyi bilinmelidir ki ABD sıfırdan imparatorluk kurmuyor. Bin yıllardan beri var olan geleneği sürdürüyor. Sürdürmek zorundadır. Dünya devletler sistemi imparatorluksuz olmaz. Birbirinden tam bağımsız devletler durumu bir varsayımdır. Gerçekte yoktur. Geçerli olan devletlerin birbirleri karşısındaki bağımlılık durumlarıdır. Sistem içindeki en güçlüden en zayıflara doğru bu bağımlılıklar bazı gruplarda imparatorluğa dönüşür. İçlerinden sistemle en güçlüsü en büyük imparatorluk olarak sözü en geçerli güç konumuna erişir. ABD'nin... En son İngiliz ve Rusya Sovyet İmparatorluğundan devraldığı bu gelenektir. İçinde yüzlerce dil, kültür, siyasal oluşum, ekonomik biçim barındıran geniş bir coğrafyada çeşitli düzeylerde egemenliğini derindiğine ve genişliğine yaymak durumundadır. Sistemin kar, azami sermaye birikimi bu süreci sürekli zorlar. Kar dengesini tutturmak yayılmayla bağlantılıdır. Çok sayıda gücün çıkarları bozulduğundan ilişkileri gerginleşir. En güçlü olmak kuralı nedeniyle bu gerginlik ikinci bir kutba yol açamaz. Bu sistemin mantığına aykırı olur. 1990'lar sonrasında küreselcilik ve ABD imparatorluğu bu çerçevede denge aramaktadır. Kapitalizmin yaşadığı sistem kaosu krizin eski tür aşılmazlığını gösterir. Dolayısıyla dönem küreselciliği Krizli bir ortam içinde geçecektir Krizi yoğunlaştıran etkenler Eski dönemden kalmakla birlikte Şiddetini artırma eğilimindedir Tüm tedbirlere rağmen Azalan kar kanunu Çevre kirliliğinden vergilerden dolayı Artan maliyetler Sosyal devlet uygulamalarından doğan masraflar Artan demokratik muhalefet Sistemin sermaye birikimin Oranını daraltır İç ve dış kavramları arasındaki ayrım iyice azalır Küreselcilik adeta tek devlet gibi hareket etmeye zorlar. Bu aşamada sistem ile müttefikleri arasında yeni düzenlemeler kaçınılmaz olur. Kapitalizmin doğuş ve olgunluk aşamalarında sınırlı, bağımsız nitelik gösteren ulus devlet artık bir engeldir. Gerek en büyük güç olma, gerek küreselciğin ekonomik karakteri eski ulusçuluk ve ulus devleti kaldıramaz. Özellikle Fransız devrim geleneğine bağlı cumhuriyetçi gelenek daha da zorlanır. Tutuculuğun, direngenliğin yeni örneği olur. ABD, Avrupa Birliği çelişkisi kaynağını bu gerçeklikten alır. Avrupa cumhuriyetçiliği ve demokrasisi eski bağımsızlığı konusunda kıskançtır. Yine eski kolonyalizmini hatırlatmaktadır. Kapitalizmin onun Kabe'si olduğunu unutmaz. Dolayısıyla ABD, Avrupa Birliği gerginliği ciddidir. Kapitalizmin yeni boy atma alanı olarak düşünülen Pasifik Çin ve Japon gerçeği üçüncü bir odak olma potansiyeli taşımakla birlikte ancak kısmi bir bağımsızlığı koruyabilirler. Bu gruptakiler sistemleri tek veya karma halde taklit etmede ustadırlar. Rusya, Brezilya gibi ülkelerde benzer bir sınırlı bağımsızlıkla yetinmek zorundadırlar. Sistemin güç mantığı bunu gerektirmektedir. Türkiye gibi iki arada bir derede ülkeler daha çok zorlanacak durumdadır. Hizaya gelmeyen asi veya serseri denilen devletler grubu ise sistemin askeri ekonomik ve kültürel gücüyle hizaya getirilmek durumundadır. Sistem karşısında tam eritilmekten uzak olan Orta Doğu, güçlü uygarlık geleneği, İslamlık, ağır ekonomik sorunlar, bütünüyle asi bir duruş arz eder. Soğuk savaşın komünizmi artık yerini Orta Doğu'nun yeşil otoritizmine bırakmıştır. İslami örtü altındaki büyük tutucu otoriter yapılar artık parçalanmak zorundadır. Dünya gücündeki etkili Yahudi lobisi İsrail'den ötürü bin yıllık rüyasını ve hesaplarını görmek durumundadır. Sistemin mantığı mevcut haliyle artık Orta Doğu'yu taşıyamaz. Karışık ve komplolu 11 Eylül 2001 ikiz Kuleler saldırısıyla başlayan yeni dönem, sadece Orta Doğu'nun değil, sistemin kaderini de yeniden belirleyecek dinamiklerle karşı karşıyadır. Uygarlığın doğuş beşiğindeki en eski ile en yeninin karşılaşması aslında uygarlığın alacağı yeni biçimlenmeyi de belirleyecek sürprizlerle dolu gibidir.